Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vatan sevgisi imandandır. İmanı kamil olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Müslüman sihir yapamaz, Allah saklasın. İmanı gittikten sonra sihri tesir eder. Şirkten sakınınız. Şirk, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Resulullah'tan duaların efdali hangisidir diye soruldukta, Allah-u Teala'dan afiyet isteyiniz. İmandan sonra afiyetten daha büyük nimet yoktur. Üç şey imanın lezzetini arttırır. Allah-u Teala'yı ve Resulüne her şeyden çok sevmek. Kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek. Allahu Teala'nın düşmanlarını sevmemek. Varlıklardaki nizamı düşünerek Allahu Teala'ya iman ediniz. İslam'ın binası 5 direk üzerine kurulmuştur. Birincisi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Demek ve bunun manasına inanmaktır. Bir kimse allah Teala'ya sığınırsa, allah Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi, hastalığı yapan kimdir? Hastalığı iyi eden kimdir? dedi. Cenab-ı Hak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 allah Teala aczi, gevşekliği mazur görmez. Aklını ve zekanı kullanmalısın. İşin önemi seni mağlup edecek gibi olsa bile Allah'ın yardımı bana yeter diyerek çalışmaya devam etmelisin. Aklın çok olması Allah korkusunun çokluğu ile belli olur. Bozuk bir işi düzeltemediğiniz zaman sabır ediniz. Allah-u Teala onu düzeltir. Matem tutan kimse ölmeden tevbe etmezse, kıyamet günü şiddetli azap görecektir. Malını muhafaza ederken öldürülen şehit olur. Ahirette hesaba çekilmeden önce, dünyada iken hesabınızı görünüz. Ve tartılmadan önce, Kendinizi tartınız. Benim bildiğimi bilseydiniz, Az güler, Çok ağlardınız. Gece ve gündüz ölümü hatırlayan kimse, Kıyamet günü şehitler yanında olacaktır. İnsanların en kötüsü, Ömrü uzun, ameli kötü olandır. Ashab-ı kiram sordular, Ya Resulallah, Kalbimize fena şeyler gelirse ne yapalım? Buyurdu ki kalbe iyi şey de gelir, fena şey de gelir. Fena şeylerin fena olduğunu bilmek ve anlamak da imandandır. Hiç kimse iyilikleri ile ibadetleri ile cennete girmez. Buyuruldu. Senin için de böyle midir ya Resulallah Dediklerinde benim için de böyledir ancak Allah Teala'nın merhameti ile ihsanı ile kurtulurum buyurdu. Bir şeyi çok seven onu çok anar. Bir kimse beni çocuğundan ve babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Allah Teala'nın verdiği nimetleri bildirmek, bunlara şükretmek olur. allah Teala'nın yarattıklarını düşününüz. O'nun zatını düşünmeyiniz. Çünkü siz O'nun kadrini takdir edemez. O'nu anlamaya güç getiremezsiniz. Yaptığı kötülüğe üzülen, iyiliğine sevinen kimse mü'mindir. Mü'minlerde üç şeyden biri bulunur. killet yani fakirlik, illet yani hastalık. Zillet yani itibarsızlık. Veba olan yere girmeyiniz. Ve veba olan bir yerden başka yerlere gitmeyiniz. Oradan kaçmayınız. Şüphe edilen altını ateşle muayene ettikleri gibi. allah Teala insanları dert ile, bela ile imtihan eder. Bazısı bela ateşinden halis olarak çıkar. Bazısı da bozuk olarak çıkar. Çok sabreden fakirler, yarın kıyamet gününde allah Teala'nın dostlarıdırlar. Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek, Eûz'u okuyarak başlamakla olur. Ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı Besmeledir. Kur'an-ı Kerim'i üç günden önce hatmeden manasını anlayamaz. Kur'an-ı Kerim okuyanlarına ya şefaat edecek veya düşman olacaktır. Kur'an-ı Kerim okuyunuz fakat bunu geçim vasıtası yapmayınız. Ümmetimin yaptığı ibadetlerin en kıymetlisi Kur'an-ı Kerim'i mushafa bakarak okumaktır. Kur'an-ı Kerim okunan evden arşa kadar nur yükselir. Kur'an-ı Kerim okuyunca allah Teala'nın rızasını ve cenneti isteyiniz, dünyalık istemeyiniz. Bir zaman gelir ki hafızlar Kur'an-ı Kerim'i insanlara yaklaşmak için vasıta yaparlar. Kur'an-ı Kerim okuyanın ana babası kafir olsalar bile azapları hafifler. Kur'an-ı Kerim'i katmeden kimseye altmış bin melek hayır dua eder. allah Teala ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okusun. Üç sesi allah Teala sever. Hürmet ile, tecvid ile Kur'an-ı Kerim okuyanların sesini, seher vakitleri istiğfar edenlerin sesini ve Allah-u Teala'yı zikredenlerin sesini. En iyiniz, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ya Rabbi, zenginlik ve fakirlik fitnesinden sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, beni miskin yaşat, miskin olarak öldür. Kıyamet günü miskin olduğum halde miskinler zümresiyle hak eyle. Arafa e günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Yatarken ayeten kürsi okuyana şeytan yaklaşamaz.